Sevgili arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında son iki seneye gelmiş bulunuyoruz. İnşallah onu da layıkıyla olmayacak, hiçbir zaman onu layıkıyla anlatamayız da en azından hatasız yanlışsız anlatalım. Eksiklik muhakkak, muhakkak kaçınılmazdır yani hele bizim konuşmalarımızda. Ee, ama eksiklik büyük bir felaket değildir asıl felaket yanlış anlatmaktır ondan daha büyük felaket de kasıtlı olarak yanlış anlatmaktır ee, hata etmemeye yani yanlış bir şey söylememeye gayret ediyoruz Rabbimiz bilhassa da Efendimiz hakkında e, hata etmekten bizi muhafaza buyursun eee Takip edenler biliyorlar Mekke'nin fethi gerçekleşti geç, geçtiğimiz hafta onu konuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla ama çok büyük bir güçle yani çok büyük bir güçle o güne kadar Mekkelilerin görmediği bir güçle onları gerçekten şok eden, ee, tamamen böyle paralize eden ve hani e, hareketlerini sıfırlayan, hareket kabiliyetlerini sıfırlayan ezici bir güçle geldi. Ee, bu da hiç kan dökülmeden Mekke'nin fethedilmesini kolaylaştırdı. Çünkü o kadar büyük bir güç ki hani hiç kimse karşı çıkmayı bile düşünmedi. Zaten liderleri de Mekke'nin lideri o sırada Ebu Sufyan'dı o da e, Müslüman oldu ve insanlara evlerine kapanmalarını tavsiye etti biliyorsunuz bunları konuştuk ve Efendimiz böyle bir güçle gelmiş olmasına rağmen üstelik 8 sene önce kendisini e, hakaretlerle e, işte öldürmek üzere kiralık katiller tutarak e, gizlice yaşadığı şehri kendi memleketini gizlice e, terk etmek zorunda bırakan e, bu insanlara asla kin herhangi bir intikam duygusu hiç taşımaksızın arkadaşlar bu çok büyük bir yücelik yani çok büyük bir yücelik ee, hayatımızda zaman zaman böyle bizi üzen hadiseler oluyor ee, sizin de oluyor hepimizin oluyor ee, yani e, az önce de bir söz okudum efendim, Rabbimizin Halim ismi e, biliyorsunuz böyle yumuşak olmak demek ama oradaki yumuşaklık e, sükunet e, acizlikten ve eziklikten kaynaklanan bir sükunet değil her şeye gücü yettiği halde yumuşak davranmayı tercih etmek affedici olmayı yumuşak davranmayı tercih etmek yani bangır bangır bağırabilir, kavgada kavga da edebilir işte şikayette edebilir efendim ne bileyim terk edebilir yani her şeyi yapabilecekken veya eziyet edebilir mukabil yani kendisine yapılan eziyetlere mukabil eziyet edebilir yani bunları kendimiz için söylüyorum efendimiz için değil. Değil. Bunları yapabilecekken halim olmayı, affedici olmayı, yumuşak olmayı, yumuşak davranmayı, karşımızdaki insanda saygı duyulacak tarafa odaklanmayı, yani çünkü o bize hata yaptığına göre muhakkak... E biz de yanlış anlamış olabiliriz onu bir, o ihtimali bir kenara koyuyorum ama muhakkak hani orada bir aksayan taraflar var. Onlara değil de oradaki insaniyete, oradaki e, merhamete çok az da kalmış olsa şefkate, nezakete odaklanarak davranmayı ve aksini yapmaya gücü yeteceği halde bunu yapmayı seçmek. Yani Efendimizin e, Mekke'yi fethi sırasında gösterdiği davranış hepsini affetmesi birkaç işte isim saydı onların da çoğunu daha sonra affetti zaten e, hepsini affetmesi asla intikam gütmemesi kendi evine işgal edilmiş olan evine bu yani 30 sene 40 sene geçmedi arkadaşlar hadi diyelim ki yani müruru zamana uğradı ve artık mülkiyetini kaybetti öyle değil yani şu ışığı düzelteyim öyle değil kendi evinin yani 8 sene önce çıktığı ev ve o Hazreti Hatice'den kendisine kalan ev, o eve gitmemesi, e, o Allah için o ev bizden çıkmıştır demesi ve kendi memleketinde çadır kurması, çadırda kalması Efendimizin e, yani bize inanılmaz dersler veriyor arkadaşlar. Eğer alabilirsek o dersleri. E, bazen böyle insanlarla konuşurken böyle birden uyanıyorum. İçinde bulunduğumuz hazinenin farkında mıyız diye kendi kendime soruyorum. Ee, şöyle oldu, birisiyle konuşurken bir, bir sıkıntı döneminden nasıl çıktığını kendisi anlatıyordu. Ee, merak ettim ben de yani nasıl, hangi düşünceyle o sıkıntıyı aşabildiğini sordum kendisine. Ee, bana söylediği şey arkadaşlar bizim yani... Ahım şahım bir şey de değil söyleyeyim hani merak edip merak etmeyin. E, o kadar sıradan bir şey ki hepimizin her zaman bildiği, iman eden insanların her zaman bildiği, her zaman söylediği şeyler. İşte Allah'a güvenmek, Allah'a sığınmak, Allah'a havale etmek yani bunlar bizim çok söylediğimiz ama gerçek mahiyetiyle hayatımızda gerçekleştiremediğimiz zaman onları bütün hani o içeriğiyle başaramadığımız zaman da sonucunu göremediğimiz hani bir dilimizle hep söylüyoruz ama sonucunu göremiyoruz işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu Mekke'yi fethinde bize insan ilişkileri açısından yani ben tabii ağırlıklı olarak insanlar arası ilişkiler yani bireysel ilişkiler üzerinde duruyorum ama sosyal ilişkiler, işte devletler arası hukuk, fetihler, zaferler, bu zaferlerin karşı tarafı ezmeden onları kendi tarafına çekecek şekilde yönetilmesi, zaferden sonraki davranışların, o konularda da elbette çok ciddi mesajlar veriyor. Mesajın ötesinde yani çok ciddi bilgi içeriyor artık. Ama ben hani kendi ilgi alanım daha ziyade insanlar arası ilişkiler olduğu için birey, bireyin düşünceleri ahlakı ve diğer insanlarla ilişkileri benim ağırlıklı olarak baktığım alan Dolayısıyla bizim için, bizim için bile böylesine siyasi bir hadisenin askeri bir hadisenin bizim bakış açımızdan bile birçok mesaj içerdiğini görüyoruz mesela ne yapıyorlar ee, bunu daha önce de söyledim geçen hafta sanırım ee, asla yağma yapmıyorlar yağmaya izin verilmiyor çünkü o günkü e, savaş hukukunda bir şehir fethedildiğinde 3 gün sanırım bir yağma izni var yani bütün herkes bunu biliyor ve meşru sayılıyor bu e, işgal edenlerin hakkı sayılıyor çünkü bir emek vererek orayı herhalde yani öyle düşünüyorlar bilemiyorum e, beni çok e, zihnime çok yatan bir şey değil ama e, böyle bir hakları olduğu halde bunu yapmıyorlar izin verilmiyor ve e, Mekke'yi fethettikleri günün gecesini sabaha kadar tek bir tehlil ve Kabe'yi tavaf ederek geçiriyorlar işte size Nasır suresinden bahsetmiştim. Bir zafere ulaştığında arkadaşlar bir başarı sağladığında, bir zafere ulaştığında, bir hedefini gerçekleştirdiğinde Müslümana düşen şey o onun Rabbinden olduğunu bilmek ve Rabbini yücelterek kendini değil işte nasıl yaptım, nasıl başardım, işte gördünüz mü gibilerinden bir takım hareketler, bir takım işte kutlamalar böyle coşkun, taşkın daha doğrusu coşkun, coşkunun da ötesinde taşkın davranışlarla bir takım kutlamalar içerisine girmek değil, tam tersine büyük bir tevazuyla hatta vest vestavfir denmesi, yani günahlarının bağışlanmasını dile Allah'tan o zaferi, Zafere ulaştığında diyor Nasır suresinde yani benim birçok günahım olduğu halde birçok eksiğim olduğu halde Allah Teala bana bunu nasıl lütfetti diye e, hem Cenab-ı Hakk'a şükür hem de günahlarımızın affını dilemek yani belki bu e, ne diyelim bu gayretimiz e, vesilesiyle bir af kazanırız Allah'tan diye e, belki de e, tevbeler ederek efendim Cenab-ı Hak'tan bilerek başarıyı ve ma tevfiqi illa billah biliyorsunuz benim başarım ancak Allah'ın Allah iledir Allah'ın yardımıyladır ben kendiliğimden yoksa bunların hiçbirisini yapamam düşüncesiyle böyle şükürle ibadetle tekbir tehlille tekbir tabi o başarı duygusunda Allahu Ekber biliyorsunuz yani en büyük Allah'tır hani biz güzel bir iş yaptık ama biz büyüklenmiyoruz bundan dolayı kendimizde bir güç vehmet Etmiyoruz. En güçlü olan, en yüce olan, en büyük olan Allah'tır diye hep nefsimize hatırlatmadır bunlar yani. Bir bir kutlama terbiyesi öyle diyelim çok yerinde oldu. Bir kutlama terbiyesi örneği gösteriyorlar. Yani bir başarı nasıl kutlanır onun örneğini veriyorlar. Peygamber Efendimiz bakın ne yapıyor arkadaşlar. Yani nasıl sevmeyelim böyle bir peygamberi? Ee, inşallah e, kendimize düşen alanlarda da e, bu örneklik hep akıllarımıza gelsin ve e, bazen günlük hayatta bir hadiseyle karşılaştığımda e, eğer Peygamber Efendimizin hayatında ona benzer bir örnek hatırlayabilmişsem e, elhamdülillah oluyor bu çünkü siyeri epey bir okuduğum için herhalde Efendim, e, inan, yani size onun vereceği gücü, onun vereceği teselliyi yani o benzer olay orada da olmuştu ve peygamberimiz şöyle davranmıştı diye hatırlıyorsunuz ya oradaki örneklik ve aradan arkadaşlar zaman kalkıyor, mekan kalkıyor hani doğrudan doğruya kendinizi e, ona yaklaştırmış oluyorsunuz ve hani ne yapacağınız belli oluyor. Çünkü modeliniz var, bir örneğiniz var. Bunun ne büyük bir kuvvet olduğunu, ne büyük bir teselli olduğunu size anlatamam arkadaşlar. Çok çok tavsiye ederim. Nasıl yapacaksınız bunu? Başka yolu olduğunu düşünmüyorum. Çok siyer okuyacaksınız, çok şemail okuyacaksınız, çok hadis kitapları okuyacaksınız. Yani şu her nimetin hesabını vereceğiz ya arkadaşlar bu dijitalleş, dijital dünyanın bize sağladığı kolaylıkların da hesabını vereceğiz yani ben şimdi mesela az önce bu ilk hac sırasında yani bir yıl sonra bir hac yapılıyor yok hemen o yıl hac yapılıyor Hz. Ebubekir'in liderliğinde o sırada Tevbe suresi nazil oluyor Dedim ki şu Tevbe suresine bakayım yani e, bu çünkü orada müşriklere bir ultimatom var Tevbe suresinde birazdan geliriz inşallah. Yani bu odadan kalkıp öbür odaya gitmem lazım Kur'an yolu tefsiri kütüphanemde duruyor. E, dedim ki ya oraya kadar gitmeyeyim şuradan bilgisayardan açayım işte yani e, yüklenmiş Kur'an yolu tefsiri hazır hemen tıklıyorsun Tevbe suresi Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar bunu hayal edebiliyor musunuz? Bakın, öyle zamanlar yaşamış ki bu millet. Arkadaşlar, bizim milletimiz öyle zamanlar yaşamış ki bir köyden bir ölüye Yasin okuyacak kimse bulunamamış. Yani bakın benim babam bu yani 500 yıl önce falan değil veya Rusya'da bilmem nerede dünyanın kafir bir memleketinde değil. Kendi ülkemizde olanları size söylüyorum ve o günden bugüne ne büyük ne büyük nimetler bize lütfedildiğini Hatırlamak için söylüyorum. Biz hafızlığa başladık kardeşimle. E, kendimiz istedik hafızlık yapmayı. Önce kardeşim başladı. O bana o konuda rehber olmuştur yani. E, babam birkaç ay sonra dedi ki bu hafız bitmedi mi hafızlığınız dedi. Baba nasıl yani dedik. E, dedi ki yani bitmedi mi yani. 2-3 ay falan oldu. Ondan sonra dedik ki baba sen ne düşünüyorsun yani hafızlık nasıl bir şey ona göre biz de şaşırdık ondan sonra arkadaşlar babam zannediyormuş ki Yasine ezberleyeceğiz biz yani bakın hiçbir şey bilmiyor hiçbir şey hafızın ne demek olduğunu bile bilmiyor böyle bırakılmış böyle bırakılmış bir aileden bir tabi bir tek benim babam böyle cahil kalmamış o köy o bölge böyle bırakılmış terk edilmiş Oradan biz nereye geldik bir tıkla tefsire ulaşıyoruz bir tıkla efendim hadis, hadislerle İslam'a ulaşıyoruz. Hadislerle İslam'ı okumak bu dersi takip ederek efendimize ilgi duyduğunu şu saatte akşamın şu saatinde ezan okunurken ders verilir mi diye de soruyorsunuz. Ezan okunurken ders verilir arkadaşlar eğer namaz vakti geçmiyorsa azizallah efendim. Ee, şu dersi takip eden herkesin boynunun borcudur hadislerle İslam'ı okuması çünkü peygamberimizi başka türlü tanıyamayız arkadaşlar ee, sadece siyer de biliyorsunuz çok söylüyorum onu anlamaya ve anlatmaya yetmez ne yapıyor şimdi bakın peygamberimiz bu, bütün bu sözleri bunun için söyledik peygamberimiz Mekke'nin üç zengininden toplam 130 bin dirhem borç alarak bu bir servet arkadaşlar bu bir servet. E, ihtiyacı olan sahabilere dağıttı. Yani Mekke'nin fethinden sonra bütün ihtiyacı olanlara dağıtıyor. E, acaba sahabilere dediği için hani kendi ordusundakilere mi, Mekkeli Müslüman olanlara mı? Belki hepsine birden yani içinde ihtiyaç sahibi olan hani hiç kimse birbirinin malında gözü kalmasın veya işte bir fedakarlık yapmış bir yere gelmiş hani orada ganimet yağmaya izin verilmiyor. Ganimet kazanamadı hani emeği ne olacak emeğinin karşılığı öyle düşünebilir. O günkü savaş hukukuna göre söylüyorum. Daha sonra ve bu şahsi olarak borçlanıyor yani. Askerine dağıtıyor daha sonra bu borcu Hevazin ganimetlerinden ödeyecek kendi payına düşen ganimetten kendi payına düşenle bu borcu ödüyor Mekke'de hiçbir asker bırakmıyor Mekke'nin fethinden sonra şehrin idaresini de İslam'ı yeni kabul etmiş Attab bin Esid adlı bir Mekkeli'ye bırakarak Huneyn'e doğru harekete geçiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zira Peygamber Efendimizin Mekke'yi fethetmesi üzerine Tayif çevresinde oturan Hevazin kabilesi Sakif kabilesiyle birleşerek Müslümanlarla savaşa hazırlanıyorlar. Bu Tayif'in daha önce de ismi geçmişti. Biliyorsunuz Efendimizin e, o en sıkışık günlerinde kendisine bir melce aradığı sığınmak için nereye gitsem diye yani Mekke'de artık tamamen kapana kısılıp e, bir sığınma yeri aradığı dönemde e, görüşmek için beni kabul eder misiniz, bana inananları kabul eder misiniz diye görüşmek için gittiği yerlerden bir tanesi ve oradan biliyorsunuz taşlanarak kovulmuştu Efendimiz. İşte bunlar birleşerek savaşa hazırlanıyorlar yani sıranın kendilerine geldiğini hissediyorlar. Mekke de düştü. Mekke bütün Arap Yarımadası'nda şey, Mekke ve Kureyş oranın sakinleri olan Kureyş Arap Yarımadası'nın kalbi yani o günkü Arapların kalbi hani kendi, sıranın kendilerine geldiğini düşünüyor olmalılar. Ee, zaten daha önce de Hazreti Peygamber'in Medine'den çıktığını duyduklarında onun kendi üzerlerine yürüyeceğini zannederek hazırlık yapmaya başlamışlar. Yani bizim üzerimize geliyor diye düşünmüşler ve hazırlık yapmaya başlamışlar. Ee, Huneyn Vadisi'nde e, toplanıyorlar arkadaşlar. E, Haremi Şerife 36 kilometre uzaklıkta. Hevazin ordusunun komutanı Malik bin Avf 30 yaşlarında gösterişe düşkün Tecrübesiz ve macera perasit bir gençti. Gösterişe düşkünlüğün ne önemi var şimdi burada bir savaştan bahsediyoruz. Arkadaşlar yani nasıl diyelim bunu? Tribünlere oynayan ve mutlaka hani her yaptığı işten kendisine bir şöhret, bir isim, elde etmeye çalışan insanlar başarı odaklı olmadıkları için, şöhret odaklı oldukları için başarıyı kaçıran yanlış hareketler de yapabiliyorlar. Çünkü bazen başarı daha sessiz, daha sakin, daha tedbirli hareket etmenizi gerektirebilir. Ama böyle devamlı bir şöhret, devamlı ismine isim katmak, devamlı her hareketinden kendisine şöhret adına bir pay çıkarmak isteyenler taktik hataları çok yapabiliyorlar, öyle anlıyoruz. O yüzden de bunun vurgulandığını düşünüyorum bu şahıs tarif edilirken. Askerlere cesaret vermek, şimdi ne yapıyor bakın bir hata yapıyor. Askerlere cesaret vermek ve firarı önlemek amacıyla, yani hem askerler asla terk etmesinler savaş meydanını, kaçmasınlar ve hani daha cesurca savaşsınlar diye kabilenin kadınlarını, çocuklarını ve hayvanlarını da savaş alanına getiriyor. Ve öyle bir şeye sokuyor ki sava savaşı, öyle bir haleti, ruhiyyeti sokuyor ki ölüm kalım savaşı haline geliyor. Yani hani mutlaka kazanacağız bunu. Hani çünkü kaybetmesi durumunda yani kaybet, ikinci bir seçenek için B planı yok yani kaybettiğinde bitmiş oluyor bitmiş olacak zaten ee, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 12.000 kişiden oluşan İslam ordusunun e, 2000'i yeni Müslüman olmuş Kureyşlerden oluşuyor 80 kadar Kureyşli de henüz iman etmemiş onlar da e, ordudalar Hz. Peygamber Kureyşli Safvan bin Ümeyye'den emanet olarak 100 zırh ve daha başka silahlar alıyor o da henüz Müslüman olmamış. E, savaştan önce her zaman yaptığı gibi Efendimiz Abdullah bin Ebu Hadret isimli sahabiyi bilgi toplamak üzere gizlice karşı tarafa gönderiyor. Abdullah düşman ordugahında birkaç gün kalarak elde ettiği bilgileri Hazreti Peygamber'e getiriyor. E, yani bu Peygamber Efendimizin bilgi toplaması artık o kadar çok söyledim ki siz de bıktınız e, neyi gösteriyor arkadaşlar kendisinin Allah bildirmedikçe gaybı bilmediğini ve bir yöneticinin bir liderin sadece e, efendim böyle kalbine dolmasına ya da işte rüyalar yoluyla öğrenmeyi falan beklemeyip her, e, herhangi bir e, hani manevi boyutu olmayan bir dünya lideri işlerini nasıl yürütüyorsa manevi boyutu olan itikadı olan imanı olanında kendi görevlerini aynı şekilde aynı şartlara riayet ederek daha doğrusu hani işin doğasına riayet ederek yapması gerektiğini bize gösteren çok güzel bir sünnet ama tabi Allah yardım eder Allah size bildirir veyahut da efendim bir yol açar hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek şekilde hakikati öğrenirsiniz bu başka bir şey o bir ikram ama ona del bağlanmaz yani siz neyi üstlendiyseniz o işi kuralına göre yapma, yapmanız gerekir. Yani ahmakça bir iyimserlik. Arkadaşlar hem kendiniz hakkında hem karşınızdaki hakkında ahmakça iyimserlik içerisinde olmak insana çok ciddi hatalar yaptırıyor. Gerçekleri dikkate almadığınız zaman. İşte Efendimiz de hep bu hakikatleri e, hakikate göre yani gerçeğe göre daha doğrusu hakikatle gerçek aynı şey değil. Oradaki realiteye göre hareket edebilmek ve kendisini planlayabilmek için Allah bildirirse ne ala ama kendisi de tedbirini alıyor. Yani her zaman böyle karşı tarafa casuslar gönderiyor, öncü birlikler gönderiyor, izleri, işaretleri okutuyor. Yani herhangi bir insan nasıl bilgi sahibi olacaksa o şekilde kendisine düşen kulluk görevini, insani görevini yerine getiriyor e, bu arada İslam ordusu arasından bize azlığımızdan dolayı bugün kimse galibiyet elde edemez şeklinde sözler sarf edenler oldu yani azlığımızdan dolayı galibiyet e, e, elde edemez ne demek yani bir ordu az sayısı az olur o yüzden karşı tarafa yenilebilir bugün bizim için böyle bir şey ihtimal bile yok diye hani ilk defa çünkü bu kadar büyük sayıda bir ordu kuruyorlar işte donanımlı silahlı yani Bedir ilk savaşı düşünün Bedir savaşı bu olaydan 6 yıl önce olmuş yani 5-6 yıl önce olmuş efendim hatıralar çok taze yani o günkü çaresizliklerini düşünün bir at mı iki at mı ne var orduda sadece silah yok efendim eğitimli insan yok ve karşı taraf üç misli sayı olarak hani e, o şartlardan bugünkü şartlara çok hızlı bir süre içerisinde geldiler hem sayıları çok fazla hem donanımları çok iyi e, bugün bizi kimse yenemez yani sayımız az olduğu için kaybetmeyiz bugün asla diye böyle bir e, şey duyuyorlar e, aşırı güven duyuyorlar arkadaşlar e, tabi e, Cenab-ı Hak hemen onu terbiye ediyor e, olaylar bizi terbiye eder eğer olayları doğru okumayı becerirsek e, acizane kanaatim arkadaşlar e, yani ben de 60 yaşına geliyorum ve işte e, bu kadar süreyi de hep toplum içinde insanlarla e, yani teşvik mesai içerisinde geçirdim. İnsanlarla karışık olarak geçirdim. Dolayısıyla bir hayat tecrübesi var e, az çok. E, ona binaen söylüyorum. İnsanın yaşadığı olaylardan, e, e, olayların onu terbiye etmemesinin sebebi, temel sebebi arkadaşlar sürekli kendini savunan ve kendini haklı çıkaran bir bakış açısına sahip olmasıdır. Burada tabii bir parantez açıp, bu parantezleri sevmeyenler var aranızda ama <gülüyor> bu da benim tarzım. Başka hiç parantez açmadan hep konuyu anlatan birçok hocamız var, hoca efendi var, hoca hanım var. Yani dolayısıyla seçenekleriniz bol, tercihlerinizi ona göre yapabilirsiniz. Bir parantez açayım, insanın kendisini hiç savunmaması da yanlış. Yani her şeyden kendini sorumlu tutması başına gelen her şeyden işte ben şurada şöyle bir hata yaptım bu yüzden oldu işte ben hiçbir şeyi doğru dürüst yapamıyorum gene bak birisinin kalbini kırdım gene buradan işte bu olay benim aleyhime döndü diye sürekli kendisini eleştirmesi. Bunun da tabii temelinde düşük benlik değeri işte psikologlar bunu açıklıyorlar söylüyorlar bu da yanlış kendinize bu şekilde eziyet etmeniz çünkü bir süre sonra dükkanı kapatmanızla sonuçlanabiliyor. Yani insanlarla ilişki sıfırlamak, hiçbir şeye karışmamak, hiçbir şeyi hiç girişmemek, insanların arasına mümkün olduğu kadar girmemek, hiç kimseyi yakınına almamak. Yani çok, hani çok ihanet veya çok e, sonuçta zarar veren, kişiye zarar veren durumlar çok yaşandığında ne yapıyor? Kapatıyor. Hiç kimseyle artık yakınlaşmıyor çünkü e, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak istemiyor. Bu da yanlış ama hiçbir olayda kendisine hiçbir sorumluluk üstlenmemek de yanlış yani ikisinin arasında bir denge halinde yaşadığımız olaylarda ne yaptık da ne oldu biz neye sebep olmuş olabiliriz ne söylemiş olabiliriz ne yapmış olabiliriz bunlar yanlış olabilir mi yani yıllardır söylediğim bir şeyi tekrar edeyim başımıza üzücü bir hadise geldiğinde arkadaşlar bir imtihanla karşılaştığımızda ilk bakacağımız şey ben nerede yanlış yapmış olabilirim? Yani zekatımı eksik veriyorum, ibadetler mi eksik? Bu işte e, gurur mu var, kibir mi var? İşte bir insan birisinin kalbini mi kırdım? dua mı aldım? Buraya bir bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bakmazsak buna, e, o olay belki de bizi düzeltecek, bir hatamızdan bizi kurtarıp kemale ermemize, daha böyle ahlakımızın daha rafine, daha böyle iyi iyi e, şekillenmiş olmasına yardım edebilecekken hiçbir işe yaramadan o üzüntüyü boşu boşuna yaşamış olabiliyoruz onun için önce buraya bir bakalım bulamadık diye bulduk diyelim hatamızı bulduk düzeltelim arkadaşlar ha, e, dökülen sirke kabını doldurmaz ama tevbe istiğfar ederiz helalleşiriz o insanlarla yanlış yapmışızdır çünkü düzeltmeye çalışırız yani başka manevi bir sebebi varsa onu gidermeye çalışırız yani bir şeyi biz eksik yapıyoruzdur Allah'a karşı bir hoş olmayan bir gidişatımız vardır mesela bunu düzeltmeye çalışırız bulamadık diyelim hatamızı benim tavsiyem gene de tövbe istiğfara devam etmemizdir çünkü bulamamış olabiliriz kendimize tarafsız bakamadığımız için görememiş olabiliriz. Tevbe istiğfara gene devam edelim. İkinci ihtimal arkadaşlar, bunun bunda bizim hiçbir dahlimiz yoktur. Bu bizi denemek için, imtihan için veya notumuzu yükseltmek, not yükseltme sözlüsü diyorum ben bunlara. Efendim Allah katındaki derecemizi yükseltmek için sabrı öğretmek, efendim tahammülü öğretmek için işlerin sonunu görmeyi bize öğretmek için, acelecilikten bizi kurtarmak için gelmiş olabilir başımıza bu imtihan. Yani bizim bir hatamız sebebiyle değildir de bizi bir yerden alıp bir yere yükseltmek sebebiyledir. E gene nasıl karşılamamız gerekir bu durumda? Yine sabırla, yine efendim alçak gönüllülükle karşılamamız gerekir bazen insan e, bu tarz çok hatıralarım var ama burası hem yeri değil hem zaman yetmez yanlış olur siz de kendi hayatınızdan e, örnekler hatırlayabilirsiniz bazen insan ağzından çıkan bir söz sebebiyle arkadaşlar çok e, ciddi bir imtihan geçirebilir e, ama işte kendini savunursa sürekli kendini yani o savunma mekanizmaları çok etkinse içinde her zaman o sütten çıkmış ak kaşık gibiyse işe yaramaz o imtihan o üzüntü boşu boşuna yaşanmış olur kişi aynı karakterde aynı ahlakta olduğu yerde saymaya devam eder burada da sahabe işte böyle yapıyor özellikle de sanırım daha genç olanlar muhtemelen işte bugün buna, ordumuza bak ya işte nasıl bir orduyuz biz yani bizi kim yenebilir falan diye böyle sözler söylüyorlar. Bu arada okçularına ve askerlerinin savaş kabiliyetine güvenen Hevazinliler Huneyn Vadisi'nin kendilerine göre en uygun olan yerini önceden tutarak İslam ordusuna pusu kuruyorlar. İslam ordusunun öncü kuvvetleri şiddetli saldırı karşısında geri çekilmek zorunda kalıyor öncü kuvvetler. Bu durum bütün orduyu etkiliyor, paniğe kapılıyorlar Müslümanlar ve e savaş meydanını terk ediyorlar arkadaşlar. Peygamberimiz soğuk kanlığını koruyarak yerinde sebat etti. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Abbas ve oğulları Üsamet bin Zeyt gibi sahabiler onun yanından ayrılmadılar. Bir avuç yani sahabiyle Peygamber Efendimiz kaldı ve bilhassa o gün Hazreti Abbas'ın çok ciddi bir rolü var gür bir sesi varmış Hazreti Abbas'ın o gür sesiyle yaptığı yani ey Müslümanlar hani nereye gidiyorsunuz peygamberinizi nereye bırakıyorsunuz peygamberiniz burada gelin geri dönün artık ne dediğini bilmiyorum kelimelerini tam olarak burada da yazmamış efendim tekrar toplanıyorlar ve düşmanı bozguna uğratıyorlar ve bozguna uğrayan hevazinliler kadınlarını ve çocuklarını ve bütün mallarını bütün hayvanlarını arkadaşlar yanlarında ne varsa getirmişler ellerinde efendim savaş meydanında bırakarak kaçıyorlar e, Müslümanlar o kadar sinirlenmişler o kadar böyle e, yani duygusal aslında oradaki hani o kaçış da duygusal bir tepkidir arkadaşlar reaksiyoner bir tepkidir yani korktuğunda hani kaçıyor e, kızdığında işte saldırıyor mesela bunlar hep reaksiyoner tepkiler bu kızgınlığı kontrol edemeyenlerin içinden kadınları ve çocukları öldürenler bile olmuş peygamber efendimiz derhal bunu yasaklıyor yani asla kadınları ve çocukları öldüremezsiniz diyor. Bunun üzerine Üseyd bin Hudayir, bakın çok bu çok manidardır. Onun için müellifimiz de almış pek çok detayı atladığı halde bu konuşmayı almış buraya. Üseyd bin Hudayr ya Resulallah onlar müşriklerin çocukları değil midir diyor. Yani müşrik çocukları müşrik olacaklar. Buna cevap olarak Hazreti Peygamber sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları değil midir diyor. Yani siz de Hazreti Ömer de işte Hazreti Ebubekir de hepiniz müşriklerin çocukları değil misiniz diyor. Her çocuk, her çocuk fıtrat üzerine doğar, ana babası onu ya Hristiyanlaştırır ya Yahudileştirir buyuruyor. Bu sözü de bu mevkide söylemiş Efendimiz. Huneyn Savaşı'nda müşrik ordusu yetmiş ölü verirken Müslümanlardan da içlerinde Üsame bin Zeyd'in ana bir kardeşi Eymen bin Ubeydi'nin de bulunduğu dört kişi şehit düşmüş. Bozguna uğrayan Hevazin ordusunun aralarında komutan Malik bin Avf'ın da bulunduğu büyük çoğunluğu Tayife giderken bir kısmı da İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplanmışlar. Kalan ganimet arkadaşlar inanılmaz miktarda 6 bin esir ele geçiriyorlar 24 bin deve arkadaşlar bir devenin aşağı yukarı bir araba demek olduğunu ortalama bugünkü rakamlar için söylüyorum düşünecek olursanız 40 binden fazla koyun ve bir miktar gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti <gülüyor> bir sahne var onu da aktarayım size e, vefanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok ciddi bir yeri var arkadaşlar vefanın e, bunun Güzel örneklerini de görüyoruz, çirkin örneklerini de kendi hayatımızda arkadaşlar. Birisine bir iyilik yapmışsınız, siz unutmuşsunuz. O yıllar sonra bile onu unutmayabiliyor. Veya hakeza siz unutmayabiliyorsunuz. Veyahut da bir başkası için çok ciddi iyilikler yapmışsınız, çok ciddi riskler almışsınız. Çok kısa sürede unutabiliyor. Çok kısa sürede. Hiç öyle bir şey olmamış gibi davranabiliyor. Dolayısıyla vefa, ahlaki açıdan bizim düzeyimizi gösteren vefa, sadakat, efendim, sır tutmak, efendim, cesaret, korkak davranmamak, bunlar bizim ahlaki düzeyimizi gösteren çok önemli göstergelerdir. Yalnız şunu söyleyeyim, kendime de size de, sizin bizim yani. Bu güzel özellikleri göstermemiz, başkalarının bize öyle davranmasına bağlıysa bu ahlak değildir arkadaşlar, bu ticarettir. Yani biraz e, acıtıcı olsun diye böyle söylüyor. Yani şöyle demek, şunu demek istiyorum: Bana vefalı davranırsan ben de sana vefalı davranırım. E, bana sa sadık davranırsan ben de sana sadık kalırım. İşte e, yani böyle. Bana cömert davranırsam ben sana cömertlik yaparım. Ben ondan hiçbir şey görmedim ki niye ben ona cömert davranayım gibi ifadeler bizim ahlaklı olduğumuzu değil tüccar mantığıyla yaklaştığımızı yani bir aldığımız yere bir vereceğimizi karşılığı olmadan bunları yapamayacağımızı gösteriyor ki aslında bu yaklaşım Bizim fıtrat, fıtrat iyidir de fıtrata laf etmeyelim. Bizim karakterimizin, bizim kişiliğimizin o ahlaki meziyetlerle özdeşleşmediğini gösteriyor. Bunları içselleştiremediğimizi gösteriyor. Çünkü bunu içselleştiren insan arkadaşlar başka türlü davranamaz ki böyle yapmayayım diye sorsun. Anlatabildim mi? Yani işte gelen sorular üzerine söylüyorum. İşte hocam ben mesela bir tane aklıma geldi. Benim işte eltim var. Bugüne kadar bir kere bile bize sofra kurmamıştır. İşte hep gideriz çayla kahveyle bizi böyle geçiştirir. Ama bize her geldiklerinde de ben böyle sofra kurarım, yemek yediririm falan. Yani ben buna niye devam edeyim? Böyle devam edeyim mi? Yani gerçekten cömert insan bunu sormaz arkadaşlar. Anladın? Çünkü başka, ne yani şimdi birisi evinize uzaktan gelecek ve sofra kurmayacak mısınız? Yapabilecek misiniz yani bunu? Zaten siz cömert değilsiniz. Anlatabildim mi? Yani demek ki siz onu hani bunu yapmak lazım, ayıp olur, yapalım falan diye yapıyorsunuz. İnşallah anlaşılmıştır bu örnekle. Diğer bütün iyilikler de böyle arkadaşlar. Hatta, hatta Allah Teala'ya karşı. Allah Teala arkadaşlar bazen bizim kulluğumuzdaki samimiyetimizi imtihan eder. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki Zirve örneği Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dır. Rivayete göre Cenab-ı Hak Hazreti Eyüp'le övünmüş manevi melekut aleminde. Eyüp kuluma bakın nasıl ibadet ediyor, nasıl güzel şükrediyor, nasıl güzel zikrediyor diye. Şeytan da demiş ki Ya Rabbi tabi sen ona her şeyi verdin. Yani malı var, mülkü var, çoluğu var, çocuğu var hayatı çok güzel. Ee, tabii ki sana şükredecek, ibadet edecek demiş ee, tabii yani Cenab-ı Hak şeytanın tövbe estağfurullah hani oyununa gelmez haşa bu imtihan yaşanacaktı ama e, hani e, işin e, nasıl ilerlediğini anlatmak ve bizim çıkaracağımız ders açısından bakmak için böyle aktarılıyor Cenab-ı Hak da bütün evladını, malını, mülkünü her şeyini elinden almış evlatlarını kaybetmiş, malını kaybetmiş artık neler yaşadıysa ama Eyüp gene ibadet ediyor. Gene aynı şekilde, aynı coşkuyla ibadet ediyor. Hiç kızmadan Allah'a. Ee, Allah'a kızılır mı diyeceksiniz? Evet arkadaşlar. Bugün bu İslam'dan uzaklaşma cereyanları var ya bunların çoğu Allah'a kızıyorlar. Niye Allah'a kızıyorlar biliyor musunuz? Babalarına kızamadıkları için. Ana babalarına kızamadıkları için. Niye ana babalarına kızamıyorlar da Allah'a kızıyorlar? Çünkü Allah karşılarına geçip kendisini müdafaa etmiyor. Ama ana babaları demir yumruk gibi tepelerinde duruyor. Onlara olan öfkelerini, onlara olan kızgınlıklarını, kırgınlıklarını e, otoritenin yukarıya doğru çıkın e, en tepesinde olan allah Teala'ya yöneltiyorlar. Neyse o ayrı bir hikaye şeytan diyor ki yarabbi diyor sağlığını almadın tabi ki diyor ibadet eder sana İnsanın en büyük zenginliği sağlığıdır diyor insanın sağlığı yerindeyse onların hepsi geri gelir evlat da geri gelir yani giden gelmez de yani başka evlatlar verir Allah işte mal e, yeniden kazanabilir sağlığını almadın diyor sağlığını da alıyor Hazreti Eyyub'un ve yine aynı coşkuyla ibadet etmeye zikretmeye şükretmeye devam ediyor hatta rivayete göre Hanımı artık diyor ki, çünkü şehrin dışına atılıyorlar. O kadar pis kokuyor ve bulaşıcı olabilir falan diye. Ee, insanlar terk ediyorlar. Ee, hanımı diyor ki, sen kendin belki halinden hoşnutsun ama benim için, bizim için dua et diyor. O dua da çok etkileyicidir arkadaşlar. Ben kendime ee, günlük böyle şey koydum. İşte kendimi kontrol etmek için her akşam artı eksi attığım bir listem var. O listedeki maddelerden 18 madde var. Bir tanesi de şikayet etmemek. Hiçbir şeyden şikayet etmemek. Yarı yarıya çıkıyor yani. 10 günde işte 3-5 gün gene şikayet etmiş oluyorum. O kadar hani kendime ödev verdiğim halde. Şimdi Hz. Eyüp arkadaşlar dua edecek. Duasında diyor ki, Rabbim, inni mesniye duru ve anta rahimin. Rabbim, bana bir zarar dokundu, bir kötü bir durumdayım. Sen merhametlerin en merhametlisin. Yani şifa ver. Niye hastayım? Bu hastalıktan beni kurtar ya Rabbim. İşte evlatlarımı aldın, malımı, mülküme aldın. Falan. Hani bana onları geri ver. Yani talebi yok. Anlatabiliyor muyum? Sen biliyorsun benim durumumu diyor. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Dolayısıyla sen bunu bana hani verdiysen bir şey değil ama hani bu durumdayım yani ya Rabbi diyor inanılmaz bir e, bağlılık sadakat vefadır yani demek istediğim işler yolunda giderken arkadaşlar herkes böyle mutluyken hiçbir pürüz yokken herkes çok ahlaklı görünür çok böyle sadık bu, bu, vefalı falan görünür ama Efendimizin hayatında e, yani bunun Müşriklere karşı da Yahudilere karşı da herkese karşı alt tabakaya karşı da üst tabakaya karşı da karşısındaki insanın inancına konumuna cinsiyetine bakmaksızın arkadaşlar kendisine yapılan en ufak bir iyiliği hayatı boyunca hiç unutmamış ve o insana hep ona göre davranmış. Hep ona göre davranmış. Şimdi işte burada da bunun bir örneğini görüyoruz. Esirler arasında Hazreti Peygamber'in süt kardeşi Şeyma da var. Halime'nin kızı. Kendisine biraz sert davranılmış. Bir savaş sonrası yani esirler toplanıyor falan. Peygamber'in süt kardeşi olduğunu söylüyor. Ben Muhammed'in süt kardeşiyim diyor. Bana niye böyle davranıyorsunuz? Fakat inanmıyorlar Müslümanlar. Ee, yine de peygamberimizin huzuruna götürüyorlar. Şeyma ya Muhammed ben senin süt kardeşinim dedi. Peygamberimiz bunu delille ispatlamasını istedi. Yani çünkü hiç görmemiş bir daha. Şeyma omuzunda bulunan ve çocukken onun ısırdığı yerin izini gösterdi demek ki peygamberimiz bir nasıl olduysa bir oyun sırasında bilemiyorum, ısırmış. Bunun üzerine olayı hatırlayan peygamberimiz hırkasını yere sererek Şeyma'yı üzerine oturttu. İsterse yanında kalabileceğini, şayet arzu ederse kabilesine dönebileceğini bildirdi. Şeyma kabilesine dönmeyi tercih edince peygamberimiz bir takım mallar vererek onu ailesinin yanına gönderdi. Yani kapısına gelen, hiç kimseyi ona ikram etmeden... Geri göndermiyor arkadaşlar. Bunun başka pek çok örnekleri de var. Efendim e, bu arada size hem bu Huneyn Savaşı ile ilgili olarak orada işte bizi kimse yen yenemez, bize kimse galip gelemez e, sözünün de geçtiği sure arkasından ilk haç sırasında Hz. Ebubekir'in yönettiği ilk haç sırasında bütün müşriklere bir ultimatomla bugüne kadar yapılan bütün anlaşmaların sona erdiğini bundan sonra Arap Yarımadası'nda serbestçe yani İslam topraklarında serbestçe dolaşmaları için dört aylarının olduğunu bu dört ay sonunda ya Müslüman olup ya burayı terk etmeleri gerektiğini yoksa yakalanırsa öldürüleceklerini bildiren çok sert ifadelerle efendim gelen bir sure var, Tevbe suresi arkadaşlar. Ee, hani o anlaşmanın bozulması aslında süresiz bir anlaşma yapılmış, bu anlaşma bozuluyor ama ilan edilerek bozuluyor. Orada efendim anlaşmanın tarafı Allah Teala mıdır, Peygamberimiz midir, Peygamberimiz Peygamber sıfatıyla mı yaptı yoksa müminlerin lideri sıfatıyla mı yaptı bu anlaşmayı? Bunların hepsine dair detaylar için. Size hararetle Kur'an yolu tefsirinden Tevbe suresini tefsirini okumanızı tavsiye ediyorum. Çok iyi taşların yerine oturacağını düşünüyorum. Ve bilhassa da e, itikadın, inancın bir e, sosyal meselelerde nasıl belirleyici olduğunu özellikle İslam nazarında yani arkadaşlar işte karşımdaki Müşrik ama çok iyi bir insan hani yapıyoruz ya hep bunu işte inançsız dinsiz ama çok iyi bir insan falan diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bu konuya nasıl baktığını görmek istiyorsanız Tevbe suresini lütfen okuyun tefsirini ama tefsirini Kur'an yolu tefsirinden herkes ulaşabilir online erişime açık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tefsiri. Ve e, her zaman bana tefsirde ne okuyalım diye soranlar oluyor. Bütün tefsirleri okuyabilirsiniz. Ama eğer e, arkadaşlar sistematik bir din eğitiminiz yoksa, e, Arapça bilmiyorsanız, daha önce hiç tefsir okumadıysanız, bunu Kur'an yolu ile başlamanızı tavsiye ediyorum ben. E, buradan da onu ilan etmiş olayım. Kur'an-ı Kerim'de Huneyn Savaşı'ndan açıkça adı zikredilerek, adı da geçerek, Bahsedilmektedir. Bu olayı tasvir eden ayetlerin mealleri şöyledir. Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. İşte Tevbe suresinde geçiyor. Ama size bir yarar sağlamamıştı. Çokluğunuz size gurur vermişti ama hiçbir yararı olmamıştı. Yeryüzü bunca genişliğine karşılık size dar gelmişti de arkanızı dönmüştünüz. Sonra Allah elçisine ve inananlara güven verdi ve görmediğiniz askerler gönderdi. Meleklerin yardımı arkadaşlar. Bu biraz reklam gibi olacak ama meleklere imanın bizim iyiliğimiz, iyi bir insan olmamızla çok yakından ilişkisi var. Bu Bakara suresi 177. ayette iyilik tarif edilirken önce inanç esaslarıyla başlanıyor. Yani Allah'a inanmanın inan, iyilikle ilişkisini anlıyoruz da, Meleklere inanmanın iyilikle nasıl bir ilişkisi var? Bunu yazmaya gayret ettim ben Fikriyat gazetesinde. E, o da bir internet gazetesi. Oradan onu okursanız çok memnun olurum. Yani mele Çünkü melekleri ihmal ediyoruz arkadaşlar. Benim kanaatim. Melekleri ihmal ediyoruz. Yani melekler e, orada da göreceksiniz. Veyahut da ansiklopediden ha, daha da iyi olur. İslam ansiklopedisinden melek maddesini okuyun mesela. Melekler nereye gelir? Nasıl gelir? Meleklere niçin muhtacız? E, şu kadarını söyleyeyim. Okumayacağını, çoğunluğun okumayacağını düşünerek şu kadarını söyleyeyim. E, Cenab-ı Hak bize ne gönderecekse arkadaşlar meleklerle gönderir. Ne gönderecekse? Yani ilham, feyiz, bereket, rahmet, evimize huzur, işte sekinet. Sekinet huzurun adıdır yani. Kalp e, ferahlığı, gönül ferahlığı işte sıkıntıların bertaraf edilmesi kendimizi iyi hissetmemiz bunlar hep meleklerle gelen şeyler bize arkadaşlar ve meleklerin e, melekleri rahatsız edecek hal üzere olduğumuzda melekler gelmiyor bak çok pratik bir sebep sunuyorum ben size melekler gelmediğinde bunlar gelmiyor arkadaşlar istiyor musunuz böyle yaşamayı yani Kötü kokan yerlere gelmiyorlar. ağzımızdan kötü kelimeler çıkıyorsa yani küfürlü konuşmalar, işte açık saçık konuşmalar, e, sert konuş, yani böyle kavgalı, hakaretli konuşmalar. Yani her türlü çirkinliğin olduğu yere melekler gelmiyorlar. E, i̇çinizdeki obsesifleri e, tahrik etmek istemem zaten Türk kadını fazlasıyla temiz genel olarak ama kötü kokan yerlere melekler gelmiyorlar arkadaşlar. O yüzden mutlaka vücut temizliğinize, diş temizliğinize ben bir ara bunu anlattım da hocam Diyanet mi sizi görevlendirdi bu konuyu anlatın diye dediler. Çünkü pek kimsenin anlatmadığı bir konu hani herkesin yaptığını zannediyoruz öyle değil. Bakın Efendimiz arkadaşlar bir hesaplayın günde 20-25 kere misvak kullanıyor. Bir hesaplayın her namazdan önce her Kur'an okumadan önce yataktan kalktığında her yemekten sonra her topluluğun karşısına çıkacağı zaman misvak kullanıyor. Çünkü ve kötü kokan yemekleri biliyorsunuz bilhassa yemiyor yani çiğ sarımsak çiğ soğan gibi yani yemeğin diye söylemiyorum. Sadece yedikten sonra mutlaka o kokuyu giderecek şekilde ağız bakımınızı yapmanız gerekiyor. Eğer melekleri ciddiye alıyorsanız. Çünkü bunlar bize öğretilmiş. Biliyorsunuz başka meleklerin gelmediği ve bugün çok tartışılan konulardan biri var. Ciddi ciddi Buhari ve Müslim'de geçen hadislere göre ben yani sizin onayınıza muhtaç hissetmediğim için kendimi açıkça söylüyorum. İçinde köpek olan eve de melek gelmiyor arkadaşlar. Buhari ve Müslim'de geçen hadise göre ve içinde e, aleni bir şekilde sergilenen bilhassa da kutsallık izafe edilmiş olan resim resim ama resim hani canlı bir varlığı resmi ve kutsallık atfedilen resim heykel gibi kutsallık atfedilen resim ve heykellerin olduğu e, evlere de melek bunların detaylarını siz e, efendim lütfen hadis kitaplarından e, okursunuz ama bu meleklerle irtibat e, kesikse arkadaşlar mesela ben bakıyorum şimdi Bebek odalarını öyle bir yapıyoruz ki arkadaşlar melek nasıl gelecek bilmiyorum. Bunları da bir yaşlı teyzenin işte söz arasındaki eski kafa tavsiyeleri diye alabilirsiniz bir kenara veyahut da hiç e, kale almazsınız onu da yine siz bilirsiniz meleklerle yardım ediyor Cenab-ı Hak söylüyor ayeti kerimede geçtiğine göre görmediğiniz askerler diyor onlar için gönderdi de inkar edenlere azap etti işte inkarcıların cezası budur bundan sonra da Allah dilediğinin tevbesini kabul eder Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir diyor tevbe suresi 25-27 ayetler arasında Huneyn ismi geçiyor. Daha sonra peygamber Efendimiz Tayif'i kuşatıyor arkadaşlar. Tayifliler fakat surlarını tamir etmişler ve işte peygamberimizin kendi üzerlerine geleceğini tahmin et, düşündükleri için Mekke'nin fethinden önce öyle zannettikleri için eee yiyecek su toplamışlar kalenin içine bir yıl yetecek kadar yiyecek depolamışlar peygamberimiz bir müddet kuşatıyor fakat bu kuşatmanın bir sonuç alınamayacağını anlayınca kuşatmayı kaldırıyor arkadaşlar bu sırada zaten haram da yaklaşmış müslümanlar bu tayif kuşatmasında 14 şehit veriyorlar bakın Huneyn savaşından daha fazla kaldırarak kuşatmayı efendimiz Huneyn ganimetlerinin toplandığı Cirane'ye Hareket ediyor Çünkü bütün o hayvanları, bütün o ganimetleri Cirane mevkiinde toplamışlar. Burada 13 gün kalarak Huneyn Savaşı'ndan ele geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim etti. Ganimetlerin beşte biri hazineye ayrılıp geri kalanı gaziler arasında paylaştırıldı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresiyle anlatılmıştır. Enfal suresi, Enfal adı zaten ganimetler demektir. Hatta bir iyilik yapsanız kendinize de Enfal suresinden başlasanız çünkü Enfal suresi ile Tevbe suresinin aynı sure olduğu rivayeti bile var yani konuları da birbirini çok tamamlıyor yani okuyacaksanız eğer tefsirden Enfal ve Tevbe surelerini okumanızı tavsiye ederim. Gönimetlerin taksiminden sonra içlerinde Hazreti Peygamber'in süt amcasının da bulunduğu 14 kişilik bir hevazin heyeti onun huzuruna gelerek pişmanlıklarını arz ettiler. Şimdi bu süt amca nereden çıktı diyeceksiniz. Fuki konulara biliyorsunuz burada değinmiyorum ama bu süt meselesine değineyim müsaadenizle. Detaylara yine kaynaklardan bakarsınız. Arkadaşlar birisi sizin süt çocuğunuzsa sizin bütün aileniz sanki sizin çocuğunuzmuş gibi onun akrabası olur yani o süt emzirdiğiniz çocuk sizin kendi çocuğunuzun bütün akrabaları onun da akrabalarıdır. Onun, sizin erkek kardeşiniz onun süt dayısıdır, sizin babanız onun süt dedesidir, sizin kocanız onun süt babasıdır, onun kardeşleri onun süt amcasıdır. Yani hepsi helal olur. Böyle e, küçük topluluklarda e, aileyi kuvvetlendirmek gibi de bir faydası var e, süt emzirmenin. Çünkü düşünün bir başka aile de sizin kendi aileniz gibi sizin mahremleriniz oluyor o ailenin tamamı ve size bir yakınlıkları oluyor böyle de insanlar arası ilişkileri kuvvetlendiren bir gelenek ve dinimizin de onayladığı bir mahremiyet zinciri oluşuyor efendim bunlar İslamiyet'i kabul ettiklerini süt kardeşinin kendi kabilelerinden olduğunu dile getirdiler ve affedilmelerini istediler Hz. Peygamber bakın şimdi arkadaşlar ne yapıyor e, halkına danışmadan yapmıyor hiçbir şeyi. Hazreti Peygamber onlara bu isteklerini cemaatle namaz kıldıktan sonra, kılındıktan sonra orduya hitaben açıkça dile getirmelerini söyledi. Yani bana değil, burada bulunan herkese bunu söyleyin dedi. Onlar da bu tavsiyeyi yere, yerine getirince, Hazreti Peygamber onlara şunu dedi, savaş esirlerini mi istiyorsunuz, mallarını mı? Bunlardan birini seçin. Yani esirleri mi kurtarmak istiyorsunuz, mallarınızı mı kurtarmak istiyorsunuz? Heyet üyelerinin esirleri tercih etmeleri üzerine Hz. Peygamber kendisinin ve aile mensuplarının hissesine düşenleri serbest bıraktığını ilan etti. Hazreti Ebu Bekir de kendi aile mensuplarının aynı uygulamayı yapacaklarını söyledi. Diğer muhacirler ve ensar da aynı yolu izlediler. Bu örneklik de çok önemli arkadaşlar. Halktan sürekli fedakarlık isteyip kendisi bambaşka bir hayat yaşayan liderler toplumlarını arkalarından sürükleyemiyorlar. Halkından istediği şeyi kendisinin de yapması gerekiyor. Hatta önce kendisinin yapması gerekiyor. Bunu bir de nerede görmüştük? Efendim Hudeybiye anlaşmasından sonra Efendimizin değil mi saçını kesip ihramdan çıkması üzerine ilk önce böyle yapın dedi kimse yerinden kıpırdamadı. Ama kendisi yapınca sahabe hepsi birden yapmaya başlamışlardı. Ancak öte yandan diyor Temim kabilesinin lideri Akra bin Habis, Fezarenin reisi Uyeyne bin Hısın ve Süleyman'ın reisi Abbas bin Mirdas bu karara itiraz ettiler. Peygamberimiz bir konuşma yaparak onları ikna etti. Zeyd bin Sabiti Ensar, Hazreti Ömer'i muhacirler ve Ebu Ruhum el-Güfari'yi Arap kabileleri arasında dolaştırarak hepsinin muvafakatını aldırdı. Yani o 10 bin kişinin. Arasında dolaştırarak bu kişileri görevlendirip bu konuyu anlattırdı ve muvafakatını aldırdı. Böylece kısa süre sonra Hevazin esirlerinin tamamı serbest bırakıldı. Yani bu da bir servet o günkü ekonomik koşullarda arkadaşlar ve ailelerine teslim edildi peygamberimiz esirlere Mısır'da imal edilmiş ince beyaz elbise dağıtmıştı yani hepsi böyle yeni elbiselerle ailelerine teslim edildiler esirlerin dışında kalan ganimet mallarının taksiminde peygamber efendimiz müellefe-i kuluba ganimetin beşte birinden pay ayırdı müellefe-i neydi kalpleri İslam'a ısındırılacak olan kişiler yani bunlar böyle bıçak sırtı durumdalar hani İslam'a düşmanlık da yapmıyorlar ama hani Müslüman da olmuyorlar böyle e, tepedeler e, müellefe kulübün çoğunu da yeni fethedilen Mekke'nin eşrafı teşkil ediyor bunlar arasında Kureyş lideri Ebu Sufyan oğulları Yezid ve ileride halife olacak Muaviye de var müellefe kulüp Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda zekat verilecek zümreler arasında da zikredilmektedir niçin? çünkü e, işte bazı insanlar arkadaşlar mali yardımlarla tarafsız hale getirilebilir onun zararlarından o şekilde korunabilirsiniz efendim bu şekilde bunu e, efendim e, peygamber efendimiz bu ganimetleri taksim ederken Hevazin kabilesinin başkanı ve komutanı Malik bin Avf'ın ev halkını ve mallarını dağıtımın dışında tutmuş yani o komutanı esir etmiyor onun mallarını e, ganimet olarak almıyor peygamberimiz onun Taif'te Sakif kabilesi arasında bulunduğunu öğrendi Huneyn savaşına sebep olan ve henüz düşman safında bulunan Malik bin Avf'ın ne şekilde olursa olsun etkisiz hale getirilmesi gerekiyordu Hazreti Peygamber kendisine gelen Hevazin heyeti vasıtasıyla ona haber gönderdi şayet yanına gelir Müslüman olursa ailesini ve malını kendisine iade edeceğini ve buna ek olarak yüz deve vereceğini bildirdi Şimdi bu size nasıl geliyor ilk duyduğunuzda yani adam satın almak gibi değil mi yani e, ama işte uluslararası ilişkilerde arkadaşlar hani büyük bir hayrın büyük bir sosyal hayrın e, gerçekleşmesi için eğer önden sizin bir Mali fedakarlık yapmanız gerekiyorsa Efendimizin hayatında bunun çok örneği var. Bunu yapmış Peygamberimiz. Hatta benim Hayatü Sahabe'de sanırım okuduğum, bir, e, aklımda kalan bir e, şey var, bir rivayet var. Sahabeden biri diyor ki, biz diyor İslam'a ama hani meşhur sahabelerden değil, e, biz diyor İslam'a e, mal için girdik. Çünkü diyor baktık ki diyor İslam'da zekat var, sadaka var, yardımlaşma var, işte faizsiz borç verme var, karz-ı hasen var. Yani buraya gir, Müslüman oluyorsun ve kurtuluyorsun yani. İlla bir şekilde sana destek oluyorlar diye düşündük. Ve o günkü Arap Yarımadası'nı düşünün yani himayesiz kalmak, sahipsiz kalmak veya zayıf bir kabilenin üyesi olmak ne büyük bir varlık tehdidi. Kendimizi garantiye almak için Müslüman olduk sonra diyor İslam bizi terbiye etti niyetimizi tahsih ettik diyor İslam'a girdikten sonra bunun ne kadar yanlış olduğunu anladık öğrendik sonra bu niyeti tahsih ettik diyor yani bu şuna benziyor arkadaşlar son dakika kadar. Ben şöyle düşünürüm İslam'ı hep bir daire düşünün bu dairenin merkezinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var ve hepimiz o dairede çeşitli yerlerdeyiz Müslümanlığımızın kuvvetine göre peygamberimize daha yakın veya daha uzak noktalardayız bir de bu dairenin çemberi var en dış halkası var burası la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ama başka hiçbir dini bir şey yapmayan insanlar o çemberdeler bir de çemberin dışındakiler var arkadaşlar şimdi bu çemberin içindekiler bazı hareketlerle, bazı stratejik hamlelerle çemberin dışındakileri çemberin içine atıyor, alıyorlar, kolundan çekiyorlar biraz daha yakın duranları. Şimdi çemberin içine çektikten sonra o insanı artık orada onu iyileştirmek, onu tekamül ettirmek, onu merkeze doğru yaklaştırmak, onun Müslümanlığını sağlamlaştırmak o merkezin içindeki hepimizin görevi. Şu anda bu iş tersine döndüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda biz dairedekileri dışarı doğru itiyoruz. Öyle bir süreç yaşanıyor şu anda. Hepimiz oturup bunun kendimize düşen burada ne pay düştü? Ben ne yaptım da Müslüman gençlerin böyle e, İslam'ı seve seve yaşamalarına yardım edecek, onu destekleyecek bir örnek model oluşturamadım diye kendi kendimizi muhasebe etmemiz gerekiyor e, diye düşünüyorum. Çünkü... O yani Efendimiz o kadar emin ki ben onları bir kere buraya çekersem bu cemaat, bu topluluk, bu ümmet onları çok kısa sürede eğitir ve çok kısa sürede oldukları noktadan çok daha iyi bir noktaya getirir diye kendi toplumuna güveniyor arkadaşlar. O ilk hareket için bir itici kuvvet olmak üzere böyle bağışlarda bulunuyor. E efendim e burada bir e şey var sürtüşme var kısa bir hadise var onu artık anlatamayacağız ondan sonra da müşriklerle ilişkilerde son aşamalar ve işte o ultimatomlar size söylediğim ultimatomlar gelecek şimdilik Allah'a emanet olun inşallah daha fazla uzamadan birkaç haftaya bu dersi böylece toparlarız arkadaşlar hayırlı geceler hepinize